Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhun fil ardı ve la fil sema. Ve Değerli mü'minler, bizleri 11 ayın sultanı olan ve ve başı rahmet, ortası manfiret, sonu cehennem azabından azat ediliş olan ve şeytanların zincire vurulduğu yapılan ibadetlerin misli misliyle ecirlerin verildiği, mükafatların verildiği bu güzel aya kavuşturan yüce mevlamıza yüce Rabbimize hamd senalar ediyoruz. Onu tesbih ediyor ve her türlü noksanlıktan tenzih ediyoruz. Yüce Rabbimden cümlemize bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmeyi niyaz ediyoruz. Değerli müminler İnsan hayatının en güzel şekilde değerlendirebilmesi için bazı özel mevsimler vardır. Bu özel mevsimleri Yüce Rabbimiz insanlık alemi için, müminler için özel fırsatlar olarak var etmiş ve bir mükafat olarak kullarına bunu sunmuştur. İşte Yüce Rabbimizin bir mükafat olarak sunmuş olduğu özel zaman dilimlerinden biri bu, bu gece inşallah bizimle buluşuyor. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bir ay olan, Kur'an ayı olan, oruç ayı olan, ibadet ve taat ayı olan, rahmet ve merhamet ayı olan, cehennem narından azat ediliş ayı olan bu ay, işte bu gece bizlerle birlikte olacak. O yüzden hepimiz ne kadar hamd etsek azdır. Çünkü geçen Ramazan ile bu Ramazan ayında, ay arasında onlarca kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Hatta bu cemaatimizin içerisinden bile ayrılanlar var. Cemaatimizin içerisinden bile benim bildiğim en az cemaate devam edip de bir sene içerisinde aramızdan ayrılan 2-3 kişi hatırlıyorum. Dolayısıyla bizler hayatı devam eden insanlar, müminler olarak devam eden selamet içerisinde, devam eden bu hayat içerisinde bu ibadet mevsimine kavuşan müminler olarak çok nasipliyiz. Bu ayın değerini, kıymetini bilmek suretiyle en güzel şekilde bu ayın nimetlerinden faydalanmak her müminin üzerinde önemli durması gereken bir mevzudur değerli müminler. Uyanık olalım, bilinçli olalım, ihlaslı olalım, kendimize bir hedef tayin edelim ve bu hedef doğrultusunda azimli ve gayretli bir şekilde ilerleyelim. İbadetleri yapmak sabır ister. İbadetlerin makbul olabilmesi için insanların niyetlerini en güzel şekilde ıslah etmeleri lazımdır. Niyetlerin ıslah olması, ibadetlerin taatların, bütün hayratın sadece Allah rızası için olması ibadetlerimizin kabul edilmesi için iki önemli şarttan biridir. Diğeri ise ibadetlerin Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yapılmasıdır. Demek ki dikkat etmemiz gereken her ibadet yaparken, her ibadet yaparken dikkat etmemiz gereken iki önemli dan Biri İbadetleri yaparken sadece Allah rızası için yapmak ikincisi de yaparken Resulullah'ın sünnetinde geldiği şekliyle yapmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ibadeti nasıl yaptıysa Ona benzeyen bir şekilde onun misliyle o ibadeti yerine getirmek Değerli müminler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiç yok ki Bütün ibadetlerinde bütün işlerinde İhlası en güzel şekilde bulunduran bir zat-ı muhteremdir. Bir Allah elçicidir. Ve ibadetleri sadece ve sadece Allah rızası için yapar. Ve yaparken de Allah'ın emrettiği şekilde yapar. O şekilde bize ibadetleri göstermiştir. Bize o şekilde örnek olmuştur. Bizim de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Yapmış olduğu şekilde ibadetleri yapmamız gerekmektedir. Müslüman olmanın şartı budur. İbadetlerin kabul edilmesinin şartı budur. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür hayırlı mevsimleri nasıl değerlendiriyordu? Aslında Peygamberimizin hayatının bütünü ibadetti. Hayatının bütünü zikirdi. Her mevsim öyleydi. Ama bir başkaydı o Ramazan'da. Bir başkaydı o Ramazan'ın gecelerinde. Bir başkaydı o, Ramazan'ın son 10 gününde. Bir başkaydı onun ibadet edişi, taatı, orucu, itikafı, Allah'ı zikri, Kur'an okuyuşu, Kur'an mukabelesi, Cibril ile Kur'an'ı aralarında mukabele etmeleri, Cibril ile Kur'an dinletmesi, Cibril'in okuduğu Kur'an'ı dinlemesi, bir başkaydı. O yüzden o anları, o zamanları şöyle bir gözden geçirelim, bir aklımızdan geçirelim. O şuuru yakalamak için, Kur'an'ın o şuurunu yakalayabilmek için, ibadetlerde o ihlası yakalayabilmek için, ibadetlerde sünneti seniyeye uyabilmek için şöyle bir gözden geçirelim. Şöyle bir bakalım geçmişimize. Asr-ı saadete bakalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakalım. Hazreti Ebu Bekir'in hayatına bakalım. Hazreti Ömer'in hayatına bakalım. Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer aşere-i cennette müjdenen on kişinin hayatına bakalım. Ve bahusus bütün sahabenin hayatına bakalım. Bakalım ki Bilelim gerçek İslam nasıl algılanmış, nasıl yaşanmış, Ramazan ayları nasıl karşılanmış, nasıl yaşanmış, nasıl bu aylara veda edilmiş, bu aylardaki müminlerin gayreti nasılmış, bu aylardaki müminlerin sevin sevinci nasılmış görelim. Bugün vaazımızda da bahsetmiş olduğumuz gibi böyle vaazımızda da biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında Ramazan'a daha yaklaşmadan, daha bir ay, iki ay, üç ay, dört ay önce Allahümme bârik lena fî racela şa ve şa'bân ve Ey Allahım Recep ve şa'ban ayına bize bereketli kul. Bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua edişinin arkasında işte bu ayın nedenli, önemli olduğu yatıyor. Bu ayda yapılan ibadetlerin nedenli büyük fırsatlar olduğu, nedenli büyük hikmetlere e, ram olduğu yatıyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı geldi. İçimizde bir heyecan var. Bir muhabbet var bu aya karşı. Sanki Sevgililerin en sevgilisi geldi. Bereketli mevsimlerin en bereketlisi geldi. Hayırlı anların, zamanların, zaman dilimlerinin en hayırlısı geldi. Öyle bir ay ki, şeytanlar zincire vuruluyor. Öyle bir ay ki, müminlerin yapmış olduğu ibadetler onların samimiyetlerine göre on katından yedi yüz katına ve daha fazlasıyla mükafat buluyor, ecir buluyor, karşılık buluyor. Öyle bir ay ki, öyle bir ay ki, Kadir gecesi içinde bulunuyor, öyle bir Kadir gecesi ki, melekler, fevç fevç, grup grup, o gece, o gece, Seher vaktine kadar, fecire kadar Yeryüzüne iniyorlar Yeryüzünden semaya yükseliyorlar İnerken bir heyecan Çıkarken bir görev ifası Ne dualar Rabbe ulaştırılıyor Ne istiğfarlar Rabbe ulaştırılıyor Ne tövbeler Rabbe ulaştırılıyor Ne değerli gözyaşları Rabbe ulaştırılıyor ne büyük azatlar İnsanların kalplerine müjdeleniyor Ne büyük bir ibadet mevsimi yaşanıyor Ne büyük bir heyecan yaşanıyor Onu temaşa edebilmek için O mevsimin o güzide anlarını yakalayabilmek için Bilmemiz gereken meseleler var Bilmemiz gereken haberler var. Allah'ın Resulü'nün Ramazan ayı ile ilgili vermiş olduğu müjdeleri bilmeye ihtiyaç var. Sahabe radıyallahu anhum'un bu ayı karşılayışı ve yaşayışı ile ilgili bilgilere ihtiyaç var, haberlere ihtiyaç var. Salih insanların bu ayla ilgili anılarını bilmeye ihtiyaç var. Bu ay ile ilgili yapmış oldukları o güzide, o büyük, o büyük bir azim ve sabır gerektiren ibadetleri bilmeye ihtiyaç var. Büyük örneklerin örnek hayatlarını en güzel şekilde incelemeye ihtiyaç var. Çünkü insanoğlu örnekten anlıyor. İnsanoğlu yaşamı, yaşayan canlı örneklerden daha çok tesir, müteessir oluyor tes tesirleniyor değerli müminler üzüm üzüme bakarak karardığı gibi insanlar da birbirine bakarak Rab'lerini hatırlıyorlar hayırlı insanlar insanlara Allah'ı hatırlatıyor Kur'an'ı hatırlatıyor ahireti hatırlatıyor İbadetin kıymetini hatırlatıyor. Şeytanın yolundan giden insanlar, insanlara şehveti, insanlara isyanı, insanlara batılı, insanlara hayırsızlığı hatırlatıyor. O yüzden çevremizde ne kadar iyi insan varsa o kadar şanslı insanlarız. Çevremizde ne kadar mübarek insanlar varsa o kadar hazzı büyük olan insanlarız. Çünkü kesinlikle bu dediğim mesele doğrudur. İnsan etrafında yaşamış olduğu canlı örneklerden müteessirdir. Etkilenir. Eğer etrafınızda canlı, hayırlı örnekler yoksa bir uçurumdasınız, bir boşluktasınız. Anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Dünyanın en iyi, en iyi insanı Sizsiniz zannedersiniz Ama sizden daha iyisini gördüğünüzde Ha benim eksiğim var ya Bak şu adama bak Ne güzel ibadet ediyor Ne güzel malını infak ediyor İbadet yolunda taat yolunda Ne kadar sabırlı ne kadar azimli Allah ondan razı olsun Allah bu gibi örnekleri etrafımızda çoğaltsın Biz de onlardan müteessir olalım Onlardan eklenerek Kendimize gelelim Rabbimizi hatırlayalım Diyebiliriz o zaman. Ama o örnekler olmadığı zaman bunu dememiz mümkün olmadığı gibi kendimizi en iyi, insanların en iyisi zannederiz ki bu da bir allanıştır, bir kaybediştir değerli kardeşlerim. Bu ayda özellikle manfred ayı olan bu ayda rahmet ayı olan ve cehennem azabından kurtulma ayı olan bu ayda ibadetin, istiğfarın önemini bilenlerden olmalıyız. Yine bilmeliyiz ki yaratılış gayemiz Allah'a kulluk etmektir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْضُونَ Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler, taat etsinler diye var ettim, yarattım diyor Yüce Rabbimiz bu ayetin sırrına erenlerden olmalıyız. İbadet için taat için kulluk için yaratıldığımızı bilmeliyiz ama şunu da bilmeliyiz ki değerli müminler kulluk demek sadece oruç demek değildir. Kulluk demek namaz kılmak değildir. Sadece. Kulluk demek, bir takım ibadetleri yerine getirmek, zekat vermek, hayır Hasanat yapmak, parayı infak etmek Allah yolunda sadece bunlar kulluk değildir. Değerli müminler, kulluğun özünde Allah'ı bilmek vardır. Allah'ı bilmenin özünde onu sevmek, onu saymak vardır. Allah'ı bilmenin özünde ona saygı duymak vardır. Onun emirlerine itaat etmek vardır. Onun yasakladığı şeylerden kaçırmak vardır. Allah'ı sevmenin temelinde onu gazaplandıracak herhangi bir şeyden aslandan kaçar gibi kaçmak vardır. Eğer bu yoksa ben camide ibadetimi ederim, düğün salonunda da göbeğimi atarım kardeşim. Namazın yeri ayrı, eğlencenin yeri ayrı, camide ben her türlü Müslümanlığını yaparım ama dışarıda her türlü zevkü sefamı yaparım mantığında olur isek bu kulluk değildir. Çünkü böyle bir insan kulluğu sadece camiye hasretmiş ve cami dışında kulluğunu unutmuş olan insan. Oysa ki Rabbimiz sadece ibadet eden kullar olmamızı istemiyor. Oysa ki Rabbimiz sadece camide Allah'ı hatırlayan dışarıda unutan kullar olmamızı istemiyor. Rabbimiz her an, her mekan, her zaman, her laza onu anan Dilen, onu seven, ona saygıyla huzurunda eğilen emirlerine tabi olan, nehirlerinden kaçınan, Allah'a karşı muhabbeti kalbinin derinliklerinde hisseden, kalbi Allah, Allah diye çarpan, onun emirlerini çiğnemekten korkan bir mümin olmamızı istiyor. Sadakatli, sadı, sözüyle, özüyle doğru bir mümin olmamızı istiyor. Secdeye giden başların dışarıda başka bir takım şeylere secde etmesi kullukta sadakatsizliktir. Secdeye, Allah'a secde eden başlar başka hiç bir kimseye secde etmez. Allah için eğilen başlar başka hiçbir şey için eğilmez Müslüman için özüyle, sözüyle, kalbiyle doğru bir mümin olmanın şartı saf sağlam, sadakatli, sadakat içerisinde bir imanın var olmasına bağlıdır. O yüzden değerli müminler ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapmamız lazım. Sadık kullardan olmamız lazım. Bu sadakatli kullardan olmamız lazım. Rabbimizi ne cami içinde ne cami dışında hiçbir yerde unutmamamız lazım. Özüyle sözüyle bir olan müminlerden olmamız lazım. İçiyle dışıyla bir olan müminlerden olmamız lazım. Allah'a verdiği sözde kulluk sözünde samimi olan müminlerden olmak lazım değerli kardeşlerim. Bu ayda hayır üzerinde yarışalım. Sevap işlemek için yarışalım. Hayır hasenat için birbirimizle yarışalım. Öyle bir mevsimdir bu mevsim. Hz. Ömer'in, Hz. Ebubekir ile ibadette, taatta nasıl yarıştığını hocalarımız size defalarca anlatmıştır. Malının bütününü infak eden Hz. Ebu Bekir karşısında malının yarısını Allah yolunda infak eden bir anda, bir vermeden infak eden Hz. Ömer bir daha Hz. Ebubekir ile yarışmayacağım diye kendine söz vermiştir. Çünkü böyle büyük bir isim karşısında, böyle bir abid insan karşısında artık onunla yarışamayacağını anlamıştır. Sahabe böyleydi, yarışıyor. Yarışalım. Hayırda, hasenatta, iyilikte, ibadette, Allah'ın evleri olan caminin yolunu tutmada samimi, ihlaslı bir şekilde Kıyama durmada, samimi, ihlaslı bir kalple ve ile rükü ve seclerimizi yerine getirmede, samimi, ihlaslı bir kalp ile Allah'ı zikretmede birbirimizle yarışalım. Şu ayın kalpleri tamir eden manevi bir iklim olduğunu asla unutmayalım değerli kardeşlerim. İbadetin taatın peşinden asla ayrılmayalım. Bu ayda varsa bir takım kötü alışkanlıklarımız onlardan kurtulalım. Namaz kılmayanlarımız varsa lütfen, lütfen namaza bu ayda başlasınlar ve asla bırakmasınlar. Allah'a vermiş oldukları kulluk sözünü bir daha hatırlasınlar. Dünyanın boş olduğunu hatırlasınlar. Ölümün bariyetini hatırlasınlar. Bir gün kabire gireceğimizi hatırlayalım. Hesap vereceğimizi hatırlayalım. Kazancımızdan, balımızdan, mülkümüzden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan hesaba çekileceğimizi hatırlayalım. Mezuliyetlerimizi hatırlayalım. Allah rızası için samimi bir mümin olmak için hayırlı bir adım atalım. Besmele çekerek, şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak lütfen kul olmak için Rabbimize sözler verelim. Çünkü isyan arttı, kulluk unutuldu, Ahiret unutuldu, kabir alemi unutuldu, hesap alemi unutuldu, cennetin güzelliği unutuldu, cehennemin vahşeti unutuldu, kalplerimiz kaskatı kesildi, unuttu, unutturuldu, gaflet hastalığına daldık. Şu güzel mevsim için ne oldu? Uyanalım, birbirimize nasihat edelim, uyanalım, uyanalım, uyanalım. كَفَا بِنْ مَوْتِ وَاِضَا Vaaz olarak ölüm bize yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi nasihat olarak ölümün varlığı, bunu hatırlamak bize yeter. Ahiretin varlığını bilmek bize yeter. Hesabın, kitabın varlığını bilmek bize yeter. Değerli kardeşlerim, İnşallah Rabbimiz fırsat verirse, vaktimiz, Olursa, ömrümüz olursa Bu kürsüden Değerli hocalarımız Farklı farklı hocalarımız Sizlere hitap edecekler Yasışı namazı, teravih namazından Yarım saat önce Sizleri camimize bekliyoruz Bir imani iklim oluşturmak imanımıza güç katmak imanımızın Zafiyetlerinden kurtulmak için Bir arınma seansı onu yakalayabilmek için bu mekandan başka bilecek olduğumuz mekan yok Allah'ın evlerinden başka tamir yeri yok kalplerin tamiri ancak işte bu akaryo derden mükündür o yüzden nefsimize yem vuralım kendimizi kontrol altında bulunduralım gelelim dinleyelim soralım soruşturalım hakkı hakikati araştıralım hakkı hakikatin hakkın ve hakikatin yolunda olalım Hocalarımızın burada verecek olduğu kıymetli bazı naserlerden en güzel şekilde istifade edelim inşallah Rabbimiz bu ayımızı tekrar hepimize mübarek kılsın. Bu ayımızın bizi şerefledirmesinden dolayı ne kadar Rabbimize hamd eser azdır. Ayınızı mübarek ayınızı tebrik ediyorum. Allahınız, yüce Rabbimiz. Bu ayın en güzel hayırlarına nail olmayı bize nasip eylesin. İnşallah tabii ki bu bir girizgah İleriki günlerde görevli hocalarımız burada olmadığı takdirde onlar görevliler burada vazgecekler. Onlar olmadığı zamanlarda başka birbiri arkadaşlarımız olacak. Onlar olmazsa biz elimizden geldiği kadar burada olmaya çalışacağız inşallah. Allah bize razı olsun. Namazlarımızı huşu içerisinde kılmaya çalışalım. Namazımızı me meşgul edecek şeylerden uzak duralım. Özellikle Ramazan ayında çocuklar önemlidir. E, camilerin bir ses ve gürültü alanı olarak, bir oyun bahçesi olarak algılanması, müminlerin ibadetini, ibadetlerindeki... E, Kuşularını Kaybetmelerine sebep oluyor Dolayısıyla müminlerin ibadetlerini çalmayalım Çalmayalım bu çok önemlidir İbadetinde Rabbini hatırlamak isteyen Onu tefekkür etmek isteyen insanlarımızın, müminlerin Zihnini Başka şeylerden meşgul etmeyelim Özellikle cep telefonlarını eve bırakalım Bırakmıyorsak kapatıp Camiye gelelim İyi bir niyetle gelelim Salih bir kalple gelelim ibadetlerimizi bu küçük camimizde ibadetlerimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışalım inşallah taala Allah bize razı olsun ve ahu taawwana en elhamdulillahi Rabbi alamin ve sallallahu ala nabiina muhammad wa ala alihi wa sallibijma'imin